Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu Hocam ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz ise acikradyo.com.tr. Acikradyo Bugünkü programımızın destekçisi Öz Aydın ailesine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Açık Radyo e, mikrofonlarından. Evet, e, hocam merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler. Ve bu kez e, standart uygulamamızı değiştirdik. E, evet. Bir önceki haftaya aldık evet. programımızı. Evet. Normalde her ayın sonunda yapıyorken, bunun bir nedeni var tabii. Evet. İsterseniz oradan hemen evet. başlayalım değil Onu, mi? Onun nedeni gelecek hafta boyunca e, İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak olan Avrupa ikinci deprem mühendisliği ve sismoloji konferansı ee, işte bizim arkadaşlarımızla birlikte Türkiye Deprem Vakfı deprem komitesi olarak deprem mühendisliği komitesi olarak organize ettiğimiz biz ana şey AFAD'ın katkılarıyla ve diğer pek çok tabii sponsor katkılarıyla. iki eş başkanı iki İki eş başkanı var. Siz At ve Atilla Hansal. Hayır ben, ben eş başkan değilim. Deprem mühendisliğinin temsil eden Atilla Ansal, sismoloji şeyini bölümünü de. bu iki iki kurumun yani Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği ile Avrupa Sismoloji Komitesinin ortak konferansı dolayısıyla hem deprem mühendisliği konuları kapsanacak hem sismoloji konuları kapsanacak dolayısıyla iki eş başkandan biri deprem mühendisliği alanında Atilla arkadaşımız bilindiği gibi Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği genel sekreteridir. Ve inşallah bu konferanstan sonra da başkanı olacak. Öyle mi? Evet. Yani Gelenek öyledir. Ee, bu ee, şeyde mi? Oturumlarda evet, mı? Hayır bu şeyden sonra. Bu konferans bittikten sonra, sonra Avrupa Deprem Mühendisliği Birliği'nin dört yıllığına başkanı, başkanı seçilecek. seçilecek. Bu, bu tradisyon böyledir çünkü. Evet. E, sismoloji Alanındaki yani Avrupa Sismoloji Birliği adına da Afat Deprem Dairesi Birliği pardon Deprem Dairesi Başkanı arkadaşımız Sayın Doktor Murat Nurlu ikinci eş başkan yani o da sismoloji yanında temsil ediyor. Evet. evet. E, Önümüzdeki e, hafta. Bir hafta boyunca tabii epey yoğun e, olacağız. E, Konferansta onun için pek gelme mümkün olmayacaktı gelecek Çarşamba. Evet, o nedenle bu haftayla hafta önce değişiklik yaptık. Evet. Size de kolaylıklar evet. diliyorum. Teşekkür Erkan. ederiz. Ee, tabii geçen hafta 17 Ağustos 1999 evet. depreminin e, yıl dönümü idi. Ee, biz geçen haftaki programımızda bunu eve, evet. aldık. Ee, Pazar günü ise çeşitli etkinliklerle. Ee, anmalar gerçekleştirildi deprem evet. bölgelerinde. Evet. Ee, ki, e, arkadaşlarımız depremzedeler aileler, kayıplara uğramış aileler hem can kayıplarına hem de manevi maddi kayıplara uğrayan e, bölgede oturan insanlar. E, onlar hakkında da e, medyada da oldukça geniş yer verildi yani e, yıl dönümleri hiç değilse bir hatırlatma açısından evet. e, son derece giderek kanık sanıyor ama yani evet. giderek daha sönük bir biçimde anılıyor e, unutuluyor İnsan, insanoğlu unutuyor Okan Tüysüz ha, hocamız telefona, tamam. telefonda evet. bağlandı Okan hocam merhabalar merhabalar yayınlar diliyorum sağ olun hocam. çok teşekkürler e, bugün Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikteyiz Merhabalar hocam. İyi, i̇yi günler hocam. İyi günler. Bu e, İran-Irak e, sınırındaki depremleri e, çok merak ediyoruz hocam. E, evet. Üst üste bugün de oldu. Belki siz yolda olduğunuz için e, onun bilgisine ulaşamadınız. Evet. E, e, ben tam çıkarken bir 5.4 olmuştu. Evet 5.4 büyüklüğünde bir evet. deprem evet. oldu. Evet. Yani kısa bir özet verirsek ayın 18'inde... E, 05.32'de 6.1 e, gene 18'inde 08.25'de 5.7 gene 18'inde 14.51'de 5.6 ve e, bugün 5.8 e, pardon e, 18.8'de 21.08'de 5.8 bugün de 13.10'da 5.5 büyüklüğünde tam benim tespit edebildiğim kadarıyla 5 tane büyük deprem var hocam Evet 5'in üzerinde depremleri var Bu anormal bir şey aslında Yani şu anda tartışılan da bir şey Nedeni konusunda da çok fikir sahibi değiliz Evet ee, Genellikle 6.2'den sonra beklediğimiz bir tane 5.2'dir Sonra giderek azalan e, bir Deprem dizisidir ama e, Burada tabi artçıların Çok fazla olması ve e, Büyük olması, büyük olması. E, Bu bölge aslında Bizim Torosların Devamı yani bizden e, aşağı yukarı işte Hatay'dan itibaren gelen sonra Hakkari'ye kadar uzanan dağ sırası e, oradan Basra Körfezi'nin kuzeyinden e, İran'ın içlerine doğru uzanıyor. E, bu bölgede geçmişte de çok sayıda bindirme karakterli deprem oldu. Önemli bir kısmı Torosların ve onun devamı olan Zagrosların güneye doğru ya da güney batıya doğru bindirmesi sonucu oluşan bir bölge. Burası aynı zamanda da eski Arap levhasıyla Anadolu levhasının çarpışma kuşağı. Ya da Arap e, yaramadasıyla Asya'nın, e, Asya, Asya levhasının çarpışma kuşağı. O nedenle de çok sayıda bindirme fayları var. Bunların önemli bir kısmı da gizli faylar. Yani yüzeyde görülmeyen, bizim kör fay dediğimiz türde faylar. E, büyük olasılıkla 6.2'lik depremden sonra bu kör fay dediğimiz yüzeye çıkmayan fayların bir kısmı daha tetiklenip kırılıyorlar. E, bu artçıların e, şu anda tartışılıyor ama e, önemli oranda böyle bir yoruma gideceğini, yani tek bir fay değil birbiri peşine çok sayıda fayın kırılması şeklinde bir deprem e, olduğunu düşünüyorum. Yani aynı depremin e, artçılarından ziyade birbirini takip eden depremler şeklinde mi yorumlamak lazım? E, Evet, depremler dizisi şeklinde evet. yorumlamak lazım. Bunların çoğu yüzeyde görülmedikleri için hangi faydan üre, deprem duruyor, bunu çok iyi bilmiyoruz. Evet. Ee, bu konuda ancak yeraltı çalışmaları, çalışmalar yapılması lazım. Bu sismik çalışmaların da önemli bir kısmı petrol endüstrisi tarafından yapıldığı için çok bilim camiasına açılmıyor. Evet. Ee, İran aslında çok deprem açısından aktif bir bölge Türkiye gibi ee, son 100 yıla baktığımız zaman 126 bin e, can kaybı var. Bu rakam İran'ın ne kadar e, deprem açısından aktif olduğunu gösteren bir yapı. Ee, tartışılan bir diğer konu da gene bu depremden sonra bölgede daha büyük bir deprem beklentisinin olup olmadığı. Ee, bu konuda da çok fikir birliği yok. Neden demi sözünü ettiğim gibi Büyük ölçüde e, o bölgede görülen aktif fayların gömülü olması, yüzeyde görülmemesi, bizim çör bindirme tadil ettiğimiz çörde evet. olması. Belki yakın bir gelecekte daha büyük bir depremin de olma olasılığı var. Evet. Evet Hocam. Hocam çok teşekkür yani, ederiz. Ee, pardon buyurun. <gülüyor> bir de bölgedeki bina kalitesinin çok hmm. düşük olduğunu da belirtmek lazım. Tabii o da e, aşağı yukarı işte bizim Doğu Anadolu belki daha da kötüsü <gülüyor> oradaki. Evet. İr İranın problemleri bizim problemlerimize benziyor. Ee, evet. Zaten ulus evet. olarak da e, meselelere ciddi olarak eğilip e, e, usulüne uygun bina yapma yapmama konusunda benzerliklerimiz vardır. Evet. Evet. Evet. Ee, evet. Yeni bir incele inceleme alanı e, çıktı o zaman herhalde değil mi hocam bu çünkü. Hakikaten e, çok e, sık rastlanır bir, evet. evet. rastlanır bir durum değil. Hatta rastlanır bir durum değil. bu üzerinde kadar üzerinde beşi... çalışılacaktır evet. ama dediğim gibi burası e, çok fazla yerleşime açık bir bölge değil. Bir de e, bölgenin jeolojik yapısı nedeniyle e, yüzeyde e, fayların önemli bir kısmı görülmüyor. O nedenle uzun meşakkatli ve masraflı bir çalışma dönemi herhalde İranlı meslektaşlarımızı bekliyor. Evet. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür evet, ederiz. Teşekkür Sizin ederiz. yolunuzdan e, alıkoyduk. Yolunuz açık olsun. İyi günler. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Olun. Evet hocam 6.1, 5.7, 5.6, 5.8 ve 5.5. Hepsi 5'in evet. üstünde. Şimdi biz aslında bugünkü Programa hemen girmiştik ve 17 Ağustos'tan evet. bahsetmiştik. Bu konuda Mustafa hocamızın da bir açıklaması var. Hatta Doğan Kalafat'la birlikte yaptılar o evet. açıklamayı. Evet. Çünkü ne zaman etrafta bir deprem olsa ne zaman 17 Ağustos'un yıl dönümünü anmamız söz konusu olsa hemen... Ee, bir takım tahminler çıkıyor ortaya bir takım açıklamalar evet. yapılıyor ee, bu e, açıklamalar da e, yani sonuç olarak e, hem telaşa neden oluyor hem e, doğru bilgiyi ayırt etmemizi oldukça zorlaştırıyor aslında e, her yıl hemen hemen aynı benzer hikayeler yaşıyoruz senaryo tekrarlanıyor evet. evet 17 Ağustos'ta aynı zamanda Kandilli'de Mustafa Erdik Hoca'nın büyük çabalarıyla yıllar süren çabaları sonunda realize olan yeni bölgesel deprem ve tsunami izleme merkezinde açılışı yapıldı. Bu bina ilginç bir bina. Temel izolasyonu yapıldı, sismik izolasyon yapıldı. Yani deprem dalgaları binayı hemen hemen hiç etkilemeyecek. E, bütün deprem izleme sistemleri oraya taşındı. Aynı zamanda e, son birkaç yıldır tam tarihinde hatırlamıyorum ama e, Kandilli e, Birleşmiş Milletler'in e, bir e, alt kuruluşu kapsamında e, Doğu Akdeniz bölgesinde Tsunami izleme Merkezi, resmi merkez olarak Türkiye seçildi ve ...Türkiye'de bu görevi Kandilli'ye verdi. E, dolayısıyla... E, ...pek çok yeraltı e, ...sensörleri... yeraltı kayıt aletleri de... ...bu, bu çerçevede yerleştirildi. Marmara, Akdeniz çevrelerinde... Ve ...denizin içine etti. de evet. herhalde... ...değil mi hocam? Evet. E, bu konuda... E, e, ...yalnız Kandilli'nin değil... E, ...diğer... Üniversitelerin başta İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tsunami konusunda uzman arkadaşlarımız vardır. Onların da ortak katkılarıyla bu çalışmalarda yürüyor. Türkiye e, tsunami bakımından da bir bölgesel lider olma yolunda önemli bir e, Çabalar gösteriyor. Bu merkezde onlara katkıda bulunacak. Bölge derken hangi alanı kastediyoruz? Doğu, Doğu, Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz bölgesi. Yani e, takriben İtalya'ya kadar olan bölge. Bölgeyi. Ee, yani onları... şeyden başlayıp Mısır. Evet evet yani bütün hepsi. Başlayıp, hepsi yani. Mısır, evet. Mısır Libya. Çünkü bu, o, bu açılış sırasında da bir simülasyon yapıldı. Gayet güzel bir simülasyon orada gösterildi. Bu özellikle Girit'in güneyinde olabilecek bir deprem ki benzer depremler tarihte çok olmuştur. Bunların tsunami yaratma, büyük tsunami dalgaları yaratma potansiyeli var. Nitekim, tarihin tam hatırlamıyor ama çok önce, yüzyıllarca yıl önce bir kayıtlar var... 700 yıl kadar önce olması gerekir, tahminen söylüyorum. Ee, e, Mısırı, e, Libya'yı çok fazla etkileyen. Kuzeyde ise bizim Güneybatı, Güney-Güneybatı fetiye civarını etkiliyor bu şeyler, e, tsunami'ler. Zaten bizim yani arkadaşların e, bu işin tahminiyle, prediksiyonuyla uğraşan ve bunu analitik olarak e, tahmin etmeye çalışan arkadaşların da en çok endişeleri Türkiye açısından o bölgeler. Yani Fethiye ve civarı diyelim. Batı Akdeniz. Güneybatı Güney Akdeniz Güney gibi. Batı. Yani, evet. evet. Ee, tabii deprem bakımından evet 17, May Mayıs, pardon, 17 Ağustos vesilesiyle hemen hemen aynı şeyleri konuşuyoruz ama 17 Ağustos'u anmaktan çok İstanbul'da ne olur? Endişesi içindeyiz. Doğru. Tabii doğal bir şey. İstanbul'un riski çok büyük. Ee, Mustafa Erdik arkadaşımız e, deprem riski yüksek. Yıllık ihtimal %2-3 mertebesindedir. E, Demiş. Dün bunu bir vesileyle arkadaşlarla konuşuyorduk. Bunu yanlış anlamak da mümkün olabilir diye düşündük. <gülüyor> %2, %2 %3 küçük olan şey canım tabii. derler tabii. ama bu yıllık bu. <gülüyor> evet. yani, yani bu ne demek biliyor musunuz? 30 yılı içinde hemen hemen. <gülüyor> Kesine yakın demek. Yüzde <gülüyor> doksan demek. Yani onun için... ...bu, bu böyle yanıltıcı olabilir. Tabi Mustafa'nın şeyi değil. Mustafa bilimsel olarak... ...doğru bir şey söylüyor. He. Ama böyle... ...anlaşılır diye tabii. de dün yemekte... ...arkadaşlarla kendi aramızda konuştuk. tesadüfen <gülüyor> bunu. Evet. Evet, ee, evet Mustafa'nın... ...söylediklerine tabi katılıyoruz. Yani bunlar ortak... ...düşüncelerimiz. Evet. Tokyo'yu San Francisco'yu şeyle benzetiyor. Doğru. Bu San Francisco'da Amerikalılar İngilizce The Big One derler. Büyük, büyük geliyor. Büyük, geliyor. Yani. büyük Değil olan mi? adı. Ona hazırlık yapmaya çalışırlar. Tokyo'nun da tabii Tokyo'da da bekleniyor. ...bu iki kentte tabii... ...San Francisco küçük bir kent nispeten yani... ...oldukça küçük bir kent İstanbul'a İstanbul ve Tokyo'ya göre. İstanbul'a ve Tokyo'ya göre. Tabii. riski tabii biraz daha az... ...yani yapılaşma az vesaire... ...nüfusu evet. az her şeyden önce. E, <gülüyor> o bakımdan... E, ...Tokyo'nun tabi tabii... ...çok büyük şey var, çok büyük riski var. Yani ne kadar Japonlar... E, deprem mühendisinde ileride olurlarsa olsunlar. Ne kadar tedbirli olurlarsa e, yani olsunlar. Yani işte 2011'deki depremde Deprekli gösterdiğim diyor. her şeye rağmen evet. e, deprem felaketi, büyük depremler çok büyük depremler ne yaparsanız yapın e, evet sayıyı kontrol etmeye çalışıyorsunuz ama yine de can ve mal kaybına neden, neden oluyorlar. Evet. İstanbul için tabii e, bu Merkezin açılışı dolayısıyla tekrar konuşuldu, görüşüldü. E, 15 yıl öncesinde Orhan'a daha iyi durumdayız. Bu, bir, bir açıdan İstanbul'u daha iyi tan tanır hale geldik. Yani o zamandan bu yana yapılan çalışmalar, hasar e, şeyleri, tahminleri vesaire. Çok geliştirildi abi, tabii. tabii. Yani datalar bir kere, elimizdeki veriler çok arttı. E, yani 1900 99'dan önce yaptığınız çalışmalardaki envanter bilgileri bile çok kabaydı. E şimdi özellikle bu uzaydan algılama sistemleriyle yani envanter konusu halle oldu. Bir problem yok. Yani neredeyse evleri teker teker görüyorsunuz. Evet. Yani değil mi Google açınca? O da, açınca, <gülüyor> o da yani senin iki dakikada. Ne, <gülüyor> evet. Bu muazzam bir gelişmedir. 15 yıl önce böyle bir şeyler hayal Hı. bile edilemezdi Hı. yani. Yani bizim ilk yaptığımız İstanbul için çalışmada işte İstanbul sanayi anketi vardı o vesileyle binaları da saymışlar yani enteresan yani sayma değil de işte bir takım özelliklerini toplamışlar eksik olduğundan kuşkuluyorduk nitekim sayı arttı yani o zaman biz yedi bin civarında falan sayı bahsederken bir milyon bir milyonun, milyonun, milyonun üstüne, üstüne çıktı, yani çıktı. tabi bu arada sayı da arttı yani evet, bir e, yandan da inşaatlar büyüyor İstanbul evet. hiç durmadan büyüyor ama hiç şüphesiz e, bu veriler e, gelişti. İstanbul'un deprem tehlikesiyle ilgili yani İstanbul'da olacak depremin, depremin yaratacağı ivmeler, bu ivmelerin dağılımları ile ilgili bilgiler de çok gelişti. E, bir kere son 15 yılda enstrümantasyon bakımından daha önceki zamanlarla mukayese edilmeyecek, hayal bile edilmeyecek gelişmeler yaşandı. Yani çok şimdi... O, ...eskiden çok şikayet ederdik... ...çok az datamız var, ölçemiyoruz... Ölç, ...ölçülmüş datamız çok az diye. şimdi... ...aletimiz da, yok, edalatımız yok... ...nami canahi alet var... ...yani evet. hatta fazla bile fazla var... Bile. ...onların değer şeylerini... ...proses etmek bile problem oluyor... ...çok data olunca elinizde... <gülüyor> ...data biliyor muyum? E, bu bakımdan tabii çok olumlu gelişmeler bunlar hiç şüphesiz. Belki de bir programımızı da Kandilli'deki o yeni merkezde Aa, yaparız ne, hocam. Ne, ne güzel olur ne değil mi? Ne kadar iyi olur. Çok, çok, iyi, çok iyi olur. Iyi fikir. Hem tanıtırız hem tabii tabii. E, hatta tabii. Bir, birden fazla programımızı bile buna tabii, ayırabiliriz. Tabii, çok tabii, iyi olur. Tabii. Kayıt cihazımızı yüklenir geliriz oraya. Niye olmasın? Evet. Niye olmasın? Ee, tabii arkadaşlarla da muhabalarız şey organize ederiz gayet tabii. Ee, öte yandan tabii <gülüyor> yine bu açılış vesilesiyle e, ifade de edildi. Zaten görüyoruz. Türkiye'de tabii bu alanda yetişmiş insan gücü sayısı da çok arttı. Yani son 15 yılda büyük bir e, gelişim gösterdi. Çünkü bu konulara yapılan destekler arttı. Hiç şüphesiz. Devletimiz de çok daha e, eskiye oranla e, bu konuyu çok daha iyi destekledi. Bunu evet. kabul etmemiz lazım. Yani yatırımlara büyük katkı verdi. Bunlar tabii gerek bilimsel alanında, gergisi kısmen uygulama alanındaki iyi şeyler ama uygulama alanında hatalarımız da var. İşte de yapı denetim sistemini hala tam oturtamadık. Yıllarca bunu düzelteceğiz dediğimiz halde bu düzelmiyor, düzeltilemiyor. Yani bu konuda çok beceriksiziz. Daha önceki programlarımızda da sözüne ettiğimiz bu mühendislik konusundaki işte yapı denetimi de onun bir kısmı tabii ama proje yapımı, projenin denetimi konusundaki gelişmeler yok değil. Var ama çok sınırlı ve çok yetersiz. Bugün giderek daha iddialı, daha büyük, daha yüksek binalar yapıyoruz ama aynı oranda mühendislik kalitemizin yükseldiğini söylememiz mümkün değil. E, hatta bu biraz artık tehlike haline bile gelmeye başladı. Evet, son birkaç programdır biliriz. buna çok Bunu dikkat ediyorum. Özellikle Doğru. yüksek binalar için. Şimdi yüksek binalar için e, halen hazırlığını yapmakta olduğumuz yeni deprem yönetmeliği taslağında e, revizyon çalışmalarında e, yüksek binalar için özel bir bölüm hazırlıyoruz. Deprem yönetmeliğinde de bir değişiklik olacak mı hocam? Tabii tabii. tabii. Orada da. Şimdi şöyle o, o konuda da size bir bilgi vereyim. Çünkü işte o çalışmalar biraz hızlandırıldı. Aslında ikinci yılı içindeyiz. İki yıl yani yıl sonunda iki yıl dolacak. Umarım işte yıl sonuna kadar büyük ölçüde bu çalışmaları toparlama çalışıyoruz. Yeni deprem yönetmeliğinin belki de en önemli kısımlarından biri Türkiye'nin deprem haritası baştan hmm. aşağı değiştirildi. Evet. Yepyeni bir deprem haritası hazırlanıyor. Bizim de büyük yönetmeni... bir kısmı da hazır herhalde. bunun tabii, değil mi? Tabii. Evet. Yani zaten bunun yani yıl bu hemen bir anda olan bir şey değil, yılların birikimi. Evet. Aslında yani son 10-15 yılın birikimi denilebilir ama son iki yıldır e, bu konuda özel bir proje yürütülüyor projeyi bize yeni katılan ve çok değerli bir arkadaşımız onu da inşallah bu programlardan bir tanesine misafir etmeyi düşünüyorum. Profesör Sinan Akkar yürütüyor. Sinan yeni neslin en parlak bilim adamlarından biridir. Bizim Kandilli'ye katıldı. Bu sene katıldı. Çok Bizim güzel. için çok büyük bir kazanç oldu. Şimdi Sinan'ın yönetiminde bu çalışma hemen hemen bitmek üzere. Yani gelecek ay sonunda toparlanacağı öngörülüyor. Bu tabii yepyeni bir şey. Yani mesela... Bu şunu mu değiştirecek hocam? İşte evet. konuşurken diyoruz ki İstanbul birinci bölge, işte şurası evet. ikinci bölge. Şöyle falan... efendim, şimdi bölge kavramı kalkıyor. Hı. Artık çok daha presisyonlu olarak Türkiye'nin her yerinde, hatta Google'dan gireceğiz büyük bir ihtimalle, binayı bulacağız yukarıdan, üstüne bir tıklayacağız, o binaya gelecek olan deprem ivmesinin hem de birkaç tane değeri seçti. ...periyodlardaki değerleri çık çık çıkacak orada. Evet. biliyor muyum? Artık bu Amerika'da falan böyle oldu zaten evet. yani. E, dolayısıyla Ama bu çok büyük bir gelişme tabii. Şey, tabii. Muazzam bir şey. oldu. tabii tabii şimdi yani tabii bu tek teknoloji... Yani birçok tartışmayı da ortadan kaldıracak tabii. bir şey hocam çok bu. Çok Ve çok daha presizyonlu tabii. Evet. Yani şimdi. bölge kavramı biraz şey. Şimdi bölgenin sınırlarını nereden geçiyor? Başladı nereden? Bölge... E tabii. Yani bu böyle Bıçak gibi kesilmiyor ki bunlar böyle tedricen azalan bir şey var. Evet. İvme potansiyeli diyelim, ivme tehlikesi diyelim. Yani bizim için mühendislikte o. Yani yer inmesinin evet. maksimum değeri nedir örneğin? Anlatabiliyor muyum? E bunlar böyle tabii faydan uzaklaştıkça azalıyor. Azalıyor. Ama bölge deyince mesela birinci derece diyorsunuz bir yerde bir sınır geçiriyorsunuz ikinci derece. Efendim işte efektif pik dediğimiz bizim etkin yer inmez dediğimiz hmm. inme, birinci derecede sıfır kırk g'den ikinci derecede otuz g'ye, sıfır otuz g'ye iniyor. Birden sıfır on atlıyor. Bu tabii doğru bir şey değil, son iyi bir şey anlatabiliyor muyum? Tabii. Şimdi bu böyle sürekli olacak yani öyle bir şey yok. Her noktanın ay şeyi bütün Türkiye çapında aslında buna benzer çalışmalar yapıldı. Bu yapılan mesela bizim 2008'de Kandilli olarak Hazırladığımız limanlar yönetmeliği var. Bu limanlar yönetmenin ekinde biz bu manada bir harita verdik. Ama şimdi onlar rafine ediliyor. Yani o zamandan bu yana çok daha daha da gelişik, hassas çalışmalar evet. yapıldı. Dolayısıyla <gülüyor> tabi deprem bölgesi kavramı kalkıyor. Kalkıyor. <gülüyor> biraz böyle bir sıkıntı yaratacak o. Şimdi evet. ona onun yerine işte dün hatta tartıştık toplantımız vardı. ...deprem yönetmeniyle ilgili... ...işte deprem tasarım sınıfları falan filan gibi... ...böyle bir takım yeni kavramlar... ona, ona yakın şeyler... ...ama pratikte deprem bölgesi... ...birinci derece deprem bölgesi filan diye... ...bir şey olmayacak. Olmayacak. Ee, <gülüyor> bu dediğim gibi... ...çünkü bunun mahsurları vardı... ...çok daha hassas... <gülüyor> ...sürekli... ...inme bilgilerini hem de bizim deprem spektrumu inme spektrum dediğimiz bir kavram vardır bu mühendislik hesaplarında kullanılır orada e, çeşitli e, doğal titreşim periyotları için ivmeler e, gereklidir analizde e, yeni deprem haritamız e, bir değil birkaç haritadan oluşacak o periyotların her birinde her birinin dağılımını verecek ayrı, ayrı bir Türkiye bir... çapında Evet o bakımdan bu çok bu, önemli çok, bu önemli bir e, gelişme İkinci gelişme ise Belki daha önceki programlarımızda da yer yer bahsetmişizdir. Tabii yeni konular gündeme geliyor. İki tane yeni, tamamen yeni konulara yönelik bölümümüz olacak. Bir tanesi o yüksek binalar dediğimiz. Yüksekliği 60 metreyi, yani zemin yüzeyinden 60 metreyi aşan binalar için özel hükümler uygulanacak. Mühendislik hesapları biraz daha hassas, daha zor hale getiriliyor bu konuda da son 15-20 yıldır bütün dünyada çok büyük gelişme var. Bu konu benim özel olarak da araştırma alanım. Yani devamlı ilgileniyorum. Daha hemen geçen ay yeni do bir doktora bitti bu konuda. Bir öğrenci çok, çok güzel bir doktora yaptı. Şimdi onu sonuçlarını sun sunacağız konferansta. Ee, bu bunu hazırlıyoruz bir yandan. Ee, bir diğeri ise sismik izolasyon yani deprem yalıtımı dediğimiz binaların altına genellikle izolatör dediğimiz veya yalıtıcı dediğimiz özel araçlar koyuyoruz. Bunlar lastik izolatörler olabiliyor. Kavuçuk bazlı ama içinde kurşun çekirdeği ve çelik plakaları da oluyor. Bunlar çok büyük ebatlarda da olabiliyor. Bütün binanın yükünü taşıyabilecek ve bütün binanın binaya gelecek deprem enerjisini absorbe ederek binanın neredeyse hiç titreşmemesini yani yerin tabanın titreşip binanın onu duymamasını. Bu Kandilli'de yeni yapılan merkezde evet, benzer mesela, bir uygulama abi, yaptınız abi, herhalde değil mi? Aynen bu yapılıyor. Evet. Evet, evet. O küçük bir bina ama yani. E, e eskiden de işte fabrikalarda büyük makineler yerleştirildiği zaman mutlaka altına büyük kavuş. Vibrasyon izolasyonu. Evet. evet mesela, tabii evet. tabii tabii. Aynı, aynı konsept evet. aslında. Aynı, aynı. Yani, şüphesiz ama bu tabii makina titreşimlerinde Makinelerin titreşimi e, ve zemine aktarılması, daha ziyade titreşim kaynağı makinalar. Makineler. Bizim işte titreşim kaynağımız evet. geliyor. <gülüyor> tam tersi. Evet, evet, evet. zedelemeyelim diye evet. yapılan evet. işlem. Evet. Şimdi ee, tam tersine. Bu, bu bu yeni bir teknoloji tabii. Yani çok yeni değil ama yay, yaygın hale gelmesi yeni oldu bütün dünyada. Ee, Türkiye'de birden büyük bir gelişme gösterdi. Bunun en önemli nedeni de e, prensipte doğru bir kararla Sağlık Bakanlığı'nın bütün yeni hastaneleri bu şekilde yapma kararı alması. Biraz maliyeti Tam yükseldi. Tam karar böyle mi çıktı? Çok enteresan bir şey yani. Kamu şu... yönetiminin başka alanlarında mesela e, Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda e, öncülük yapması beklenir. <gülüyor> Sağlık <gülüyor> Bakanlığı Sağlık bu o kararı kararını... aldı. Evet. Hatta biraz böyle aşırı bir derecede uyguladılar belki de yani. Her yerde yapılması gerekmeyebilir deprem bakımından daha az tehlikeli yerlerde bile yapıldı ama evet. bence prensip olarak doğru bir karar. E, tabii bu yani bütün dünyadaki bu araçların e, üreticilerinin dikkatinde Türkiye çekti. Yani, tabii Türkiye tabii. büyük bir pazar oldu. Tabii yani şu bir an, anda. Evet. E, tabii Türkiye'de bunların üretilmesi için e, çabalar, yeni yatırımlar söz konusu. Yani bunlar yapılmayacak şeyler değil. Evet. Yani pazar olursa. Biz bu konuda birkaç program yaptık evet, hocam fakat evet. geride kaldı. Evet. Mutlaka önümüzdeki dönemde e, bu sismik izolasyonlara evet. ilişkin e, birkaç program yapmamız çok, yararlı olur, çok, çok iyi, iyi olur. olur. Türkiye'de evet. güzel uygulamalar evet. yaptık. Mesela bizim de bir şekilde e, kontrol ettiğimiz mesela e, köprülerde de uygulanıyor. Mecidiyeköy. Yani dünya çapında bir uygulamadır. Evet. E, o, o, o köprünün durumu çok kötüydü. Yani bir deprem olsaydı ya. Oradaki ulaşımın tamamen kesilme ihtimali vardı bir deprem hukunda Şimdi çok rahatız, içimiz rahat. Neredeyse bütün tehlike ortadan kalktı. Kaptı. Deprem anında hiçbir şey olmayacak o şey. Bunu biliyoruz yani. Evet. Çok da... ...güzel yapıldı, imalatı da çok güzel oldu... ...Titis yapıldı, Japonlar biliyorsunuz... ...onu Japon kredisiyle... Evet, ...bir de hiç trafiği evet. engellemeden yapıldı. ...hiç engellemedik yani. efendim, evet. tabii tabii... O, o, ...ama işte ona göre planlandı... Tabii. ...ona göre planlandı... ...demek ki hocam her işin esası... Evet, ...masada evet, doğru evet. planlama yaparsanız... Tabii, ...uygulamayı bakın, da... ...yani orta köy yedikleri de aynı şekilde... duyuldu mu ya... Hiç. ...yani onlar alttan hepsi şey evet. yapıldı... ...yani... Biz program yaptık ben ondan sonra gittim. <gülüyor> <gülüyor> Ayaklardan yukarıya doğru evet. bakarak ne yapılıyor diye ama evet. görmek mümkün değil evet. yani. Evet. Evet. Şimdi işte bu sismik izolasyon yani deprem yalıtım dediğimiz konuyla ilgili mesela özel bir bölüm. Yani çok ayrıntılı. Bu da bölüm. girişen. Yazı, yazıldı. taslak hazır işte. şimdi evet. Son işte rötuşları yapılacak. Yani işte yılbaşına kadar bunu toparlama çalışacağız zaten yönetmenin tümünü. Bizim yönetmen aslında ilk karşılaştığımız güçlendirmeye ilişkin... Güçlendirmeyle ilgili onu 2000, 2007'de ilave yapılmıştı. etmiştik. Tabii onu şimdi biraz revize ediyoruz, geliştiriyoruz. Yani oradaki analiz yöntemlerini biraz daha geliştiriyoruz. Çünkü 2007'den bu yana da işte 7-8 sene geçti. O konuda epey gelişmeler oldu tabii yani güçlendirme ile ilgili dünyada az sayıda yönetmelik vardır. Bizim yönetmenimiz dünyadaki üç dört yönetmenlikten biridir. Ee, oldukça da iyi hazırlamaya çalıştık o zaman. Ama tabii bir takım e, uygulamadan gelen bir takım tabii her zaman uygulamadan feedback alıyoruz. Yani Doğru. bir takım, e, problemler aktarılıyor bize. Çünkü uygulamacıları da komisyonlara alıyoruz biz yani. Onların şeylerin, değerlendirmelerini şey yapmak için... Orada da bazı diye ama çok önemli değil ama bir miktar değişiklikler, geliştirmeler değil, değişiklikten ziyade geliştirmeler var. E, tabii yönetmeliğin ana bölümü olan işte hesap kuralları bölümü, betonarme binalar, çelik binalarla ilgili bölümler yeniden yazılıyor. Çünkü onlar 1997'den kalma büyük ölçüde. 2007'de onları çok fazla Değiştirmemiştik. Evet. 17 sene geçti 97'den bu kadar. 97 demeyelim ona o çalışmalar 94'te başlamıştı. Yani evet. 20 sene geçti diyelim. Tabii. 20 sene de bilgi çok eskiyor. İlginç <gülüyor> yani. Hele bizim alanımızda bu alanda... ...20 senelik bilgi eski bilgi yani. 20 sene bir şey değil gelir insana ama... Yani insan hayatında işte yine de mi tabii ama... Ama işte e, o 20 senede bu, bilgisayarların o inanılmaz geliştiği, programların... Ki yani 20 yıl önce hiç bilmediğimiz kavramlar evet. e, olduğunu anladık şimdi. Yani yeni yeni keşfediyoruz. Bu kolay bir iş değil deprem işi. Çok karmaşık bir iştir yani. Depremin kendisi karmaşık. Üstelik binaların davranışı karmaşık. Kolay gibi görünmekle beraber dışarıdan mühendisler bunu çok rahat yapıyor ama hiç, hiç de kolay değildir yani. Evet. İşte şartnamelerle bunları standartize etmeye çalışırız. Hani çok uzman olmayan mühendislerin de uygulamasını sağlamaya çalışırız. Şartnamelerin görevi budur ama zor bir şey tabii bu. Şimdi burada en kritik nokta şartnameler geliştikçe kaçınılmaz olarak biraz daha sofistike oluyorlar. Daha karmaşık tabii, oluyorlar. O tabii. zaman da işte mühendislerin eğitimi sorunu Bilmem ortaya geliyor. çıkıyor. Bu konuda işte elimizden gelenler her yaptık. Yani son 20 senede yaptığımız çalışmaların yap haddi haddi verdiğimiz yok, tabii, kursların, tabii. seminerlerin haddi hesabı yoktur ama Aha. yetmiyor. Evet. Yani çünkü ihtiyaç giderek büyüyor. Yani devam ediyor. Dediğim gibi daha karmaşık hale geliyor. Daha sofistike hale geliyor. Üniversitelerin tabii biraz daha ee, bu konuda aktif olması lazım. Ee, üniversitelerimiz çok Anadolu'nun her tarafına yayıldı. Kalite bakımından uniformluk sağlamakta var. büyük sıkıntılar var. Yani büyük, büyük şehirlerdeki büyük geleneksel olarak büyük üniversiteler tabii işte gelişiyorlar. Onların imkanları daha fazla kayıt tabii ama... Yani orada bile problemler e, oluyor. Yani e, sürekli bir mücadele içindeyiz. Bu böyle. Gidiyor. Türkiye'nin deprem tehlikesi, deprem riski arttıkça bu çalışmalar tabii giderek artan bir yoğunlukta yapılması lazım. E, o zaman dört tane evet. e, ciddi başlık söz konusu. Bir güçlendirme bölümü revize ediliyor. Bütün yönetmenin bütün bölümleri, bütün bölümleri revize ediliyor. Evet. Çünkü dediğim gibi B yönetmelik 2007 yönetmeliği gibi görünmekle beraber... ...biz 2007'de sadece güçlendirme bölümünü ekledik. Eklendi. Yeni bir bölüm olarak. Evet. Onda Diğer bölümleri... ...diğer bölümlerini... E, e, ...97 yönetmeliğine oranla çok fazla değiştirmedik. Yani çok ufak rütuşlar yaptık. Eskidi. Yani 97 yönetmeliği eskidi. Dünyada 20 yılda... ...yani gelişmiş ülkelerde 20 yıl bekletmiyorlar. Amerikalılar... Üç yılda bir revizyon, revizyon yaparlar. Yani üç yıl her böylece e, e, ...tedrici olarak yapıldığı için şeyler mühendisler e, daha kolay alışırlar. Ufak ufak değiştiriyorlar. E biz yirmi yıl beklediğiniz için önemi değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi mesela İhtilal bu gibi <gülüyor> e, evet de 97'de öyle oldu. Evet. 75 yönetmeliğiyle hiç ilgisi olmuyor. Olmayan bir şey çıktı. Şey çıktı öyle. ama ama gerekliydi çünkü. E, 75 yılının teknolojisi zaten 60'ların teknolojisine dayalıydı. Mümkün değildi bizim onu 1990'larda, 2000'lerde şey yapmamızı tabii muyum? Şimdi de öyle. Şimdi e, onun kadar değilse bile Gelişme yine çok fazla ee, bir sürü konularda yeni e, araştırmaların getirdiği yeni bulguları e, uygulamaya aktarmak durumundayız. Bu aktarmanın yolu da şartname var. Evet. Hocam. hocam baksanıza biraz önce evet. e, söylediğiniz işte bir doktora e, öğrencisiyle birlikte yepyeni bir sürü yeni bilgiye ulaşıyorsunuz. Tabii, bir doktora çalışması. Şimdi yüzlerce Tabii. doktora tezi yapılıyor Tabii. ama aynı konuda aynı, bakıyorsunuz evet. yani. Neyse ki tabii bu internet sayesinde hepsinden haberimiz de oluyor. Ee, bizim için çok büyük bir kazanç. Önümüzdeki evet. haftada bu açıdan e, son derece kıymetli bir hafta evet. olacak demek evet. ki konferansla birlikte. Evet. Evet, evet, müzik parçamızı dinleyelim. Dinleyelim. Efendim. Ondan sonra programımıza devam edelim. Devam edelim. Evet, dinliyoruz. <Gülüyor> Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte. İlk önce Okan Tüysüz hocaya bağlandık ve ondan İran'da üst üste beş kez bişin üstünde gerçekleşen depremler hakkında bilgiyi aldık. Onun söylediği de son derece önemli. Evet, bu pek de görülmüş bir Olay değil, hepsi beşin üstünde ve son iki gün içinde, on sekizinden işte bugün öğlene kadar devam eden bir süreçte ortaya çıktı. Hocam biz sizinle son iki ayın son programlarında hep aynı konuları ele aldık fakat eksikliklerimiz kaldı evet. ki biraz önce de bu deprem yönetmeliği konusuyla ilgili olarak evet. başladığımız sohbette gene hemen bağlanıyor mesleki yeterlilik yetkin mühendislik yüksek bina tasarımı ve kontrolündeki ciddi sorunlar evet. üniversite onayı kaldırmacası evet. evet mühendislik eğitimindeki ...sorunlar... ...Haziran sonunda gerçekleştirdiğimiz... ...programın konularıydı. Evet, ee, Temmuz ayı sonunda... ...gerçekleştirdiğimiz programda ise... ...işte 10. Kalkınma Planı'ndaki... ...Afet Yönetimi evet. bölümünü ele aldık. Yüksek Yapılar... ...Yetkin evet. Mühendislik ve... ...Yapı Denetimi... Evet. ...özellikle de son... ...madde açısından... ...yapı denetimi açısından... ...tabii ki bu yönetmelikler... E, ...son derece önemli... ...fakat... ...onu denetleyecek bir mekanizma olmadığı bir evet. imkan olmadığı takdirde... Evet. E, ...bunların da işlevselliğinden endişe etmemek mümkün değil değil mi? Yani gayet tabii efendim. Mesela şimdi bir de şey denince, yapı denetimi denince şantiye denetimi anlaşılıyor. Ha. Halbuki yapı denetiminin içinde proje denetimi de var. İşin başı şimdi, var yani. Evet. Şimdi... E, Maalesef halkta e, bir yanlış bir e, izlenim algı e, meselesi var. Yani bu e, binaların, yapıların, deprem tasarımları işte standart şeylerde zaten bunlar bilgisayarlar yapıyor filan gibi. Bu böyle değil. Bu böyle değil. Bir kere yani e, her yapı kendine özgü farklı bir e, varlık. E, yani her yapının deprem e, tasarımı başka, deprem davranışı başka. Giderek daha iddialı yapılar yapıyoruz, yüksek veya daha büyük açıklıklı, değil mi efendim? Yani şimdi şimdi iddialı, ki, şimdi iddialı, daha kolonları yüksek, açıklıkları büyük, toplam yükseklikleri çok fazla, işte bilmem yerin kaç kat altında bilmem sekiz on tane kat yapabiliyoruz vesaire. He. İşler büyüdü. Şimdi bunların da ciddi yükler yüklüyoruz çok hocam. Ciddi yani o metal muazzam, mesela, muazzam. Evet. yani tamam bunu yapamıyoruz. Tamamen bu şeye e, yani dönük ama bu, bu bu iddia iddialı yapılarla orantılı olarak iddialı bir mühendislik bilgi birikimimiz yok. Yani bu konuda çok yavaş gelişiyoruz. Hatta geri bazı alanlarda geri kaldığımız bile söylenebilir. Bunun en önemli nedenlerinden biri belki de başlıcası bizim bu işin denetimlerini yapmıyoruz. Bir işi denetimsiz bırakırsanız başıboş kalır o iş ve her önüne gelen her şeyi yapar. Yani i̇stediğiniz yani, kadar yönetmelik çıkartın. Evet, i̇stediğiniz kadar, öyle. i̇stediğiniz evet. kadar güzel yönetmelik hazırlayın. Bunun bir anlamı yok. Kimse kontrol etmiyor. Ciddi bir kontrol mekanizması yok Türkiye'de. En önemli yapıların, binaların kontrol edildiğini zannedebilir halkımız ...milyonlarca lira para vererek... ...büyük daireler satın oluyor... ...bunların kontrolü edildiğini zannedebilir... ...ama korkarım çoğu edilmiyor... Bunlar. Evet. Ee, ...ben... E, ...bir üniversite mensubu olmakla birlikte... ...biraz yani açık sözlülükle ...bu üniversite onayı... ...rezaleti dedim biraz önce siz de belirttiniz... ...üniversitelerimiz de... ...maalesef kötüye kullanılıyor ve kendilerini... ...kötüye kullandırıyorlar... ...yani şimdi... Türkiye'de şöyle bir şey var tüketici, tüketici aslında bunların kontrol edildiğini bilmek istiyor ama nasıl kontrol ediliyor on, edilir bunlar tabi tüketicinin konunun detayı hakkında bilgisi yok olması da gerekmeyebilir dolayısıyla ediyorlar ki bak biz üniversiteden rapor aldık Şimdi, hangi üniversiteden aldın raporu kim verdi yani, Hangi incelemeyle Nasıl bir inceleme yaptı? Bu işin standardı var mı? Yok. Üniversiteden üniversiteye kalite farkı olduğunu kabul etmek gerekir. Bunun, yani biz bazen nezaket uğruna bazı gerçekleri saklıyoruz. Bilim adamından bilim adamına da kalite farkı tabii vardır. Iyi, tabii. Her alanda olduğu gibi. Radyocunun da iyisi vardır, kötüsü vardır, gazetecinin de iyisi vardır, daha az iyisi vardır. Evet. Yani bu gayet doğal bir şeydir. Şimdi bu konu bir uzmanlık işi. Türkiye'deki depremler, küçük depremler falan değil. Türkiye'de dünyada olabilecek en büyük depremler olacak. Dolayısıyla bizim binalarımız öyle küçük deprem etkilerine falan... Ee, Minimum senaryo 7.2 üzerine kuruluyor. İşte, gördük zaten evet, 90, 17 Ağustos'ta evet. bunu... 17 Ağustos'ta da gördük ee, 12 Kasım'da da gördük. Gördük tabii, tabii arka arkaya aynı yıl evet. içinde gördük ve e, ne kadar bu işin sonucunun ne kadar ciddi olduğunu gördük. Ama tabii unutuluyor bunlar zaman geçtikçe ama İstanbul'da dediğim gibi giderek artan giderek iddialı hale gelen e, yapılaşma sürecinde ...bu konuları artık çözmemiz lazım. Bu konularda... ...tabii en önemli sorunlarımızdan biri de... ...işte dediğim gibi... ...bu şekilde manipüle edilen halkın... ...işte bilmem ünveste onayı... ...işte yapı denetimi işte yapıyoruz... ...vesaire... ...halktaki talep eksikliği de... ...çok önemli burada. Halk talep halk, etmiyor. Halk, halk kaliteyi evet. talep etse... ...o zaman bunun arkası gelir. Bakın bugün... ...otomobil alırken kalite... ...talep ediyoruz... Her şeyine bakıyoruz. Onun içinde yerli üretim, seneler içinde adım adım adım Gelişiyor. adım adım ka kademeli gelişecek tabi. Gayet tabi gelişecek. Mesela bu konuda bilinçlendik. Ama yani bina üretimi konusunda, depreme dayanıklı bina konusunda maalesef çok geriyiz. Yapı denetim sistemi kötü bir biçimde kuruldu ve aynen devam ediyor. ...değiştirilecek diye, diye, diye... E, ...on yıldır avutuluyoruz. Ki Bunu yani... Politikacılar kendileri değiliz, söylüyorlar. Şantiye denetimi seviyesinde olmasına, olmasına rağmen. Evet. Olmasına rağmen. O da çünkü bir kandırma Evet. Biliyorsunuz müteahhitler... ...kendileri seçiyorlar yapı denetim şeyini. Parasını bu kendileri ödüyorlar. Bu ediyorlar. iş es, eski tabirle tefessüh etmiş durumda. Evet. Yani tamamen zılgı çıkmıştır. Ee, ...bunların belli bir tarifeleri var ama işte e, o tarifenin çok altında değerlere yapar görünüyorlar. Kağıt üstünde imza atma meselesi. Çalışan mühendisler kesinlikle e, o işin erbabı olmayan mühendisler. Bakın ben bunu daha önce de anlatmışımdır. Biz e, işte... <gülüyor> 2008-2011-12 arasında daha önce de konuştuk. Bayındırlık Bakanlığı, Dünya Bankası destekli bir eğitim programı yaptık. Bütün Anadolu'yu dolaştık. Evet. 3, 3 bin mühendise eğitim verdik. E bunların büyük bir kısmı bu yapı devletim kuruluşlarına çalışan mühendislerdi. O, o eğitimler sırasında onların kalitelerini görüyoruz. Bir kere bunların çoğu emekli mühendisler mesela. Emekli mühendis bir yerden emekli maaşı alıyor bir yerden de imza imza atacak onun başka bir şeyi yok aslında oraya da gönderiyorlar onu işte git bedava bir kurs veriyor zaten şey yani bizim verdiğimiz kurslar bayındırlık Bakanlığı'nda, Dünya Bankası desteğiyle geldiği için herkese açık bedava şeylerdi yani herkese değilse bile işte belli kişiye sıraya dizip şey yapıyorlardı bu bu bu şeylere meslektaşlarımızı diyelim bizim verdiğimiz şeyleri bunlar kesinlikle anlayamıyorlardı eğitimleri. Eğitimleri. Bunu görüyorduk. Evet. Bunu rapor ettik defaatle. Söyledik. Ayrıca İngilizce nasıl? veya Fransızca da vermiyordunuz herhalde. Yok, gayet tabii vermiyoruz ama yani background'ları yok ki. Evet. Mesela şimdi bu konular giderek dediğim gibi karmaşıklaşıyor. Olabildiğince basit halde anlatmaya çalışıyoruz ama bir şey bir yerden sonra daha basitleştiremezsiniz. Çünkü meselenin kendisi karmaşık. Karmaşık hale geliyor. Siz daha iddialı bir şey yapıyorsanız daha karmaşık bir şey yapıyorsanız. Tabii, bir tabii. Hem ben bunu yapayım hem de cahil bir mühendis ordusuyla yapayım. Bu mümkün değil. Hiç yolu yok. Burada yeni bir kualifikasyon sistemi lazım. Yani kal kalitenin ıı, ayrıldığı, kalitenin promote edildiği, ölçüldüğü, kaliteli olanlara imkan verildiği, kalitesiz olanların devreden çıkarıldığı, biraz acımasız belki, ama bir düzen lazım. Dünya bu. Her alanda aslında bu böyle yürüyor. Mesleki kualifikasyon 20. yüzyılın, 21. yüzyılın en önemli olaylarından biridir. Her alanda kalifikasyon, yani yetkinlik öne çıkmıştır. Niye? Çünkü daha karmaşık, daha itisasa dayalı e, mesleklere yönelmek durumunda kalıyoruz. Gelişme, medeniyetin gelişmesi bu demek. Daha büyük yapılar yapmak, daha karmaşık otomobiller yapmak daha zor hastalıkları tedavi etmek doktorlar için değil mi? Bu mümkün oldu mu? Oluyor mu? Oluyor. Ama uzmanlık sayesinde, kualifikasyon uzmanlık sayesinde, araştırma sayesinde tabii. Bu da bu da hiç kolay bir şey değil. Artık bir okuldan mezun olmak bir şey ifade etmiyor. Sadece o konumdaki temel bilgileri almakla yetiniyorsunuz. Ondan sonra hayat boyu eğitim yani lifelong education dedikleri İngilizce hayat boyu eğitim sisteminin içinde devamlı kendinizi yenilemeniz. Devamlı okumanız. Hele hele şimdi bu imkan muazzam. Bu internet çağında aslında efendim ben imkan bulamıyorum da kendimi yetiştiremiyorum mazereti yok yani. Mümkün değil. Aslında kaldı ki tabii meslek kuruluşlarının <gülüyor> kurslar üniversitelerin bu konuda özel çaba göstermesi lazım. Batı'da bunlar yapılıyor. Türkiye bu konuda 30 yıldır yani şey yapıyor. Bu yetkin mühendisliği konusunu ben daha önce de söylemişimdir. Yazdığım ilk yazının tekrarladık tarihi 1988'dir. 26 yıl önce yazmıştım. Evet. Yani ilk yazıdır. Yazının referansını verebilirim. Yani bu artık işte geçen hafta da konuştuk. Pardon geçen programımızı da konuştuk. Bu 10. 5 yıllık plan dolayısıyla. Oraya benim katkımın bir kısmı da buydu aynen. Orada bu yönde bir yetkin mühendislik kısmını. Yani yetki mühendislik yapı denetimi konusundaki şu konuştuğumuz problemleri ben 4 5 yüksek düzeydeki platformda hemen ben de arkadaşlarım Tekrar etmişizdi. Nerede? Daha bilmem 2005'teki deprem şurasından başlayarak, ondan önce hatta İstanbul için deprem İstanbul master deprem planı, İstanbul deprem master planı, efendim Ankara'da kurulan Ulusal evet, Deprem, deprem Konseyi. Konseyi, onun ben baş, ilk başından beri üyeliğini yaptım. Bunlarda biz orada yeni, güzel bir strateji raporu hazırlamıştık. Yani bugün bile o, o, o zaten son şeylerde bile referans gösterildi. İşte en son şeye gelince efendim AFAD'ın hazırladığı deprem stratejisi ve eylem planı. Orada da ben e, katkıda bulunmuştum. Yani ben ve tabii benimle beraber e, aynı biz e, aynı düşünceyi paylaşan arkadaşlar bunu her defasında söylüyoruz. Devlet bunu ciddiye alıyor. Bakın son onun 10, 10 yıllık 10. 5 yıllık planda olduğu gibi. Yani iç raporunda bu var ne oluyor? Devlet bu işi beceremediğini yapamadığını aslında itiraf ediyor. Tabii. Yani 2005'ten beri 10 senedir biz bunu dediğim gibi 4-5 ayrı platformda hem de en, bunlar en üst düzey platformlar yani. Söylüyoruz ki herkes hak veriyor. Oraya giriyor. Fakat bir şey yok. Ya artık bu, bu, bu olacak işte. Yani bu kadar umursamazlık olmaz. yani Bu tabii e, Türkiye'de işte tüketicinin de çok büyük şey var. Basının rolü var. üniversitelerin rolü var. Bu konu ama riskimiz giderek artıyor. Şimdi biz daha iyi beton döküyoruz falan deyip kendimizi aldatıyoruz. Beton dökmek bu işin sadece küçük bir kısmıdır. Onu da yapamıyorduk. O basit işi bile yapamıyorduk. Doğru. Ama bu mesele bundan ibaret değil. Yani i̇yi beton döküyoruz diye bütün binalarımız iyi falan olmuyor. Yani bu özensizlikten dolayı daha... Son tekrar tekrar bunu izin verirseniz tekrar edeyim. Tabii lütfen. Daha iddialı binalara, daha iddialı yapılara giriştiğimiz için riskimiz tersine artıyor. Basit mütevazi bir şeyler yapsanız riskiniz tabii daha az olur. Bunu unutmamak lazım. Evet, biz e, her yayınlandığında işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin e, raporlarını da programımızda e, ele alıyoruz. E, bu İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Türkiye çapında topladığı bilgilerle evet. iş kazaları ve bunun sonucundaki ölümleri ele alıyor. Can kayıplarını ele alıyor. İlk 7 ayda yani Temmuz sonu itibariyle Türkiye'de en az 1101 işçi yaşamını ...yitirdi tespitini yapıyor. O en azlık meselesi de tabii... ...tespit edilemeyen kısım... Evet. ...olduğuna işaret ediyor. Temmuz ayının... E, ...Temmuz ayında ise... ...en az 123 işçi... ...yaşamını yitirmiş. İş cinayetleri en çok tarım... ...inşaat, metal... Belediye, genel işler ve gıda iş kollarında. Yani burada da başka bir denetim sorunu var tabii. tabii. Aynı, başka bir kalite sorunu var. Aynı kalitesizlik orada evet. da var. Tabii. Ee, tarım ve orman iş kolunda 42 emekçi. Ee, i̇nşaat yol iş kolunda 24. Metal iş kolunda 9. Gıda, şeker iş kolunda 7. Belediye ve genel işler iş kolunda 7 işçi diye gidiyor. Madencilik konusunda hala... Altı can kaybı var hocam. Yani o kadar Soma yani, oldu, o kadar tartışıldı ee, ama hala Soma... Efendim her yani, yıl Soma'dan çok daha fazla toplam maden kazası. Evet. Maden de can, kaybı, can oluyor. kaybı oluyor. Yani bunun bir kere de olması gerekmez değil mi? Evet. Önemli olan toplam rakamdır. İnşaat da öyle. Yani bunlar çok büyük rakamlar Doğru. Ee, hocam zamanımızı gene evet. e, tamamladık. Size önümüzdeki hafta kolay gelsin diyelim. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, izleyeceğiz, e, neler olduğunu tar tartışıldığını. Tabii bundan sonra birlikte yapacağımız programda da esas olarak bu konferans üzerinde dururuz. Onu dinleyicilerimize aktarırız. Evet. Size tekrar kolay gelsin. Çok önümüzdeki teşekkür ederim. Için. Evet Açık Radyo 94.9'da bu hafta ilk önce Okan Tüysüz hocamızla görüştük ve kendisinden İran'da İran-Irak sınırında gerçekleşen 5 depreme ilişkin bilgiler aldık. Bu 5 beş depremin beşi de 5 beş büyüklüğünün üzerinde idi. Sonrasında da Nuray hocamızla birlikte bizim artık değişmez konularımız haline gelmiş olan mesleki yeterlilik yetkin mühendislik proje denetimi ve onun dışında da bu deprem yönetmeliğinde gerçekleştirilecek olan yenilikler ve değişiklikleri konu ettik gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız hoşça kalın